TC içinde Barzani ve Talabani dahil Nakşi-Sünni ilkel milliyetçiliği ile geniş bir ittifakın PKK karşıtlığına bağlı olarak geliştirildiğini iyi okumak gerekir. 1990'larda Özal'la başlatılan ve arkasında ABD'nin olduğu bu politika şimdilik TC içinde önemli bir tedirginliğe yol açmış bulunmaktadır. Kürt feodal Burjuva blokunun ABD-İsrail, Avrupa Birliği'ni mi, TC'yi mi esas alacakları en tartışmalı, çelişkili konuların başına gelmektedir. Her an için yeni çatlama ve uzlaşmalara açık bir konudur. PKK'nin önderlik ettiği yeni dönem demokratik direniş ve yurtseverlik çizgisi, bu statikocu dayatmalara karşı 1990'ların başından beri yürüttüğü direnişçi tavrını sürdürmek durumundadır. Çünkü statikocu işbirliğinin temeli anti-PKK'ciliğe dayanmaktadır. İkinci olası gelişmeye karşılık ...yeni politika ve statüler devreye girebilir. İlkel Kürt milliyetçiliği... ...derinleşecek Orta Doğu kaosundan... ...ayrı devlet eğilimini güçlendirerek çıkmak isteyebilir. Irak'taki Federek Kürt Devleti'ne... ...İran, Türkiye ve Suriye Kürtlerini de katmak... ...gündeme gelebilir. Bu durumda ABD, Avrupa Birliği ve İsrail ile ittifaklar... ...daha da derinleşip kapsamına PKK'yı da almak isteyebilirler. Aslında kongre gel vesilesiyle baş gösteren gruplaşmanın özünde bu istemi görmek mümkündür. 1991'de de denenmek istemişti. Fakat PKK kendini çok yönlü sistematik bir güç haline getirmeden kişisel gruplarla katılım erimeye yol açacağından, tasfiyecilik olarak sonuçlanmaktan kurtulamaz. Kürt milliyetçi dalga yükselecektir. Birkaç tane Filistin, İsrail, Irak, Kıbrıs, Çeçen ve Kosova türü gelişme ortaya çıkabilecektir. Buna karşılık Türkiye, İran ve Suriye ortak politikalar halinde tavır koymaya çalışacaktır. PKK ise özellikle yeniden yapılanma temelinde demokratik ve özgür Kürdistan çizgisini korumak durumundadır. Halkın demokratik otoritesinin yükselmesine çalışırken, çizgisinin derin ufuklu, sağlam teorik, programatik, stratejik ve taktik esaslarını özenle koruyacaktır. Bir devlet artı bir demokrasi formülünde, ısrarlı ve yaratıcı davranacaktır. Üçüncü olası politik seçenek, demokratik çözüm ve barış seçeneğidir. Yeniden yapılanma temelinde PKK ve Komagel bu sürecin başat gücü konumundadır. Fetihçi devlet gelenekli politikalarla, ABD destekli ilkel milliyetçi Kürt politikalarının çözümsüzlüğü derinleştirmesiyle demokratik çözüm ve barış seçeneği gelişim sağlayabilir. Bunun için özellikle Türkiye'de Sağ milliyetçi ve dinci politikalar yerine demokratik sol politikaların bir umut olarak doğup gelişmesi önem taşımaktadır. Çözümsüzlükte ısrar eden Statüko'nun Kıbrıs Türklerinde görüldüğü gibi Türkiye Kürtlerinde de gerilemesi gerekir. Türkiye'nin gündeminde pek tutarlı olmasa da AKP aslında bu sol seçeneği kullanarak hükümete gelebildi. Solun yaşadığı kriz ve çözümsüzlük AKP'nin başarısında belirleyici etkendir. Hatta dehapın demokratik çizgiyi uygulayamaması yüzünden Kürdistan'da da AKP sıçrama yapabildi. Politikanın boşluk tanımayacağı bir daha açığa çıktı. Hem Türkiye hem tüm Kürdistan parçalarında yürütülecek sıkı bir demokratikleşme çalışması, demokratik otorite teşkili bu çizgiyi hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürebilir. Aslında çağdaş eğilim bu yönlüdür. Ama Türkiye ve Kürdistan'da bu çizgiyi kavram ve uygulama olarak özümseyip iddialı kılacak kadro, önderlik ve yaratıcı çalışmadan yoksunluk yaşanmaktadır. Yoksa başarılı olma, Orta Doğu genelinde tarihi bir önceliğe taşıyabilir. Benim hep bahsettiğim tarihi toplumsal temeli, demokratik federasyona uygun olan, hatta onu zorlayan Orta Doğu kültürü, coğrafyası ve demografik yapısı bu çizgiyi en şanslı politik seçenek kılmaktadır. Bu üç seçeneğin karmaşık biçimler halinde gündemleşmesi pratikte daha çok mümkündür. Seçenekler ak-kara ayrımı taşımazlar. Hep iç içe bazen biri bazen diğeri başat rol oynayabilir. Dinamik değişken bir yapı halinde gerçekleşirler. Statiko ve ilkel milliyetçiliğin uzun vadeli çözüm şansı sınırlı olduğundan gelecekte en çok tartışılıp gündemleşecek olan Kürdistan'da demokratik çözüm ve barış seçeneği yeniden yapılanmış PKK ve KOMA GEL önderliğinde tüm Orta Doğu halklarının da umudu olarak gelişmek ve başarılı olmak durumundadır. Her şey bu çizginin derinliğine özümsenip yaratıcı yaklaşımlarla pratikleştirilmesine bağlıdır. Demokratik seçenek için bir model oluşturması beklenen Demokratik Güçler Birliği'nde pratikte bazı ciddi tutarsızlıklar olduğu sonraki gelişmelerden anlaşılmıştır. SHP'nin Muhtemelen ÖDP'nin dehpa yaklaşımları bir kısım Dehaplılarla birlikte tasviyeci nitelikte olmuştur. Özellikle halkın sahip çıktığı ve sloganlaştırdığı Abdullah Öcalan'dan duyulan rahatsızlık ve tecrit çabaları bu gerçeği görünür kılmıştır. Objektif olarak CHP ve Deniz Baykalvari bir yaklaşım olduğu açıktır. Halkın buna tepkisi o yüzdesinde ortaya çıkmıştır. Demokratik Güçler Birliği'nin şansı, CHP'nin aşırı devletçi etkisini aşmaya ve teoride olduğu kadar pratikte de toplum odaklı bir seçenek olmayı inandırıcı biçimde kanıtlamalarına bağlıdır. Anti-apoculuğu direk veya dolaylı sürdürmeleri dağılmalarını beraberinde getirecektir. Kürt halkının devlet odaklı olmayan demokratik gerçekliği son derece örgütlü ve bilinçli olduğu partisinden ve temel politikalarından vazgeçmeyeceğini, Birlikçi güçler iyi anlamalıdır.